Aile Mektebi programımızın ikinci bölümü, Mukaddime Önsöz bölümünün ikinci bölümüne geldim. Sizleri böyle süt çağındaki bir çocuk düşünün. Sonra yavaş yavaş sütü kesilecek. Sonra çorba, daha sonra yemeğe başlayacak. Ve sütten kesilecek bir çocuk nasılsa programlarımızın bilgi akımı, bilgilendirme akımı bir nevi buna benziyor. Kademe kademe, yavaş yavaş, sindire sindire, vardıra vardıra olayı aktarmak. Sizden beklediğimizde ağzımızdan çıkan sözleri, cümleleri, örnekleri önce anlamanız, iyi anlamanız, sonra kavramanız, beyninize şekillendirmeniz, benimsemeniz, o benimsemiş olduğunuz gerçeği inanç haline getirmeniz, sonucu maddede ise onu uygulamanız karşılıklı diyalogumuzun, irtibatımızın bileşkesi bu. Yani başarının bir nevi davetçisi oluyor bu selimiş olduğum sözler. Aile mektebine niye ihtiyaç duyduk? Gerekçemiz nedir konusunun bir başka versiyonuna sıra geldi. Biz şunu gördük ki Türkiye'de aile mektebine katılan kardeşlerimizin karı koca olarak bazı konulara bilmiyorlar. Veya dini kopya olarak taklit olarak yaşıyorlar. Din Taklit olarak yaşanmaz Biz aile mektebine Şöyle bir konuyu sistemleştirdik İlmileşen aile Ancak dinileşir Ne kadar ilmin varsa O kadar dini hayatın kuvvetidir İlmileşen cemiyet Dinileşir İlmileşen fert dinileşir İlmileşen aile Millet O nisbette dinileşir Yani dini bir bilinç bir şuur olarak yaşamak istiyorsanız o yaşamış olduğunuz din bağlantılı olan amelin ilmini, teorisini bilmek gerekiyor. Şimdi oruç tutmak ayrı bir güzellik. Orucun mahiyetini anlamak, kavramak ayrı bir güzelliktir. Namazın gereğini, gerekçelerini, farzlarını, vaciplerini, sünnetini bilmek ayrı bir güzellik. O bildiğiniz bina ettiğiniz namaz daha muhteşem bir güzelliktir. Bundan dolayı da Aile mektebi işte görerek Görsel yayınlardan Görsel olaylardan etkilenme değil Hem gözünüz hem kulağınız Hem kalbiniz devreye girmiş olsun Size doğruları vereceğiz Allah ne diyorsa o Peygamber ne diyorsa o Doğru konuşan ister ateist dahi olsa Müminin yitik maldırı alır onu Eğer benim bir güzel doğrum daysa alırım Eğer güzel bir Hikmet, yitik ol, yitik malım olarak Moskova'daysa ise oradan da alırım. Niye alayım da alır? Yitik müminin bir, hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulursa onu alır. Biz de böyle dar açıdan bakmak yok. Hayata 360 derece olarak bakıyoruz. Bakımdan dolayı hanım kardeşimiz ilbilendikçe, ilmi çoğaldıkça, dini hayatı şura dönüşür. Şuurlandıkça da annelik kimliği güzelleşir. Ailelik kimliği o güzelleşir. O oranda daha güzel bir seviye kazanmış olur. Yani taklitçilikten bir nevi kurtarmış olur kendilerini. Bunun için prensimiz bizim aile mektebine katılan kardeşlerimiz için diyor ki ilmileşen aile dinileşir. Bu konuda elinizden geldiği kadar karı koca hayatınızdaki müşterek olarak okuduğunuz beraber olduğunuz İlmi hayatınızın seviyesi ne oranda yükseliyor? Onu lütfen kendi vicdanınıza sorun ve cevabını siz verin. Ve ya hatta diyorum ki, acaba evlenmiş olduğunuz hanımınızla beraber başlayıp beraber bitirdiğiniz bir kitap var mı? Hatırlıyor musunuz? Öyle bir kitap alıyorsunuz ki hanımınızla beraber başladınız, aynı kitabı hanımınızla beraber bitirdiniz. Bazen okuyucu hanımınız oluyor, siz dinliyorsunuz. Bazen siz okuyor Hanım bunu dinliyor. Sonra anlayamadığınız konuları karşılık ne yapıyorsunuz? Konuşuyor, ve tartışıyorsunuz. Ben bu konuları söylüyorum. Adana'da söylüyorum, Malatya'da, İzmir'de bir de bakıyorum ki herkes göğsünü geçiriyor böyle. Nerede ya hoca diyor gibi. Sanki ben hayal dünyalarında konuşuyorum. Beraber başlayıp beraber bitirdiğiniz bir kitabı evliliğinizin anısı olarak evlilik yıl dönümünüzün İlk düğmeye basması olarak biz evlilik yıl dönümümüzde bir kitabı beraber başlayacağız okumak için. Beraber biteceğiz. Ama bir senede ama altı ayda ama iki senede. Bunlar hem ilmileşmeyi yani ilimle yücelmeyi, bilgiyle donanmayı hem de bu oranda dini hayatımızın kuvvetlenmesini sebep olacağından dolayıdır. Aile Mektebi gerekçelerini bu zemin üzerine bina etmektedir. Bir başka konu. Tabi ilimden, bilgiden, malumattan insan ne kadar uzaklaştıkça fiziki gücünü devreye koymaya çalışır. Fiziki gücünü devreye koymak demek baskı demektir, dayak demektir, dövmek demektir. Ben şimdi günümüzde bir babanın çocuğunu dövme haberini içime sindiremiyorum. Veya bir beyin hanımını dövme haberini duyduğum zaman... Hakikaten vicdani duygularımda. Ben bunun yer nereye koyuyorum diyorum. Nereye vücudumunda onu koyacağım yer neresi? Ben daha tarihini yapamıyorum. Bu kelimeler çok itici bir özelliğe sahip. İşte aile mektebinin gerekçesi bu. Ey baba, ey anne, dünyaya gelen çocuklar için baskıcı anne baba olma. Eğer baskıcı anne baba olursanız ne olur biliyor musunuz? Çocuklarınızı bekleyen Beş tane tehlikeli, beş tane tehlike vardır. Bunu büyük sosyolog İbn Haldun Mukaddime'sinde beyan etmiştir. Tavsiye ediyorum. Mukaddime tercüme edilmiş. Ona iki ciltli bir kitaptır. İbn Haldun Batının dahi kabul etmiş olduğu Batı üniversitelerinde eserleri İbn Sinan'ın kanun okunmuş olduğu gibi okutulan, okunmuş olan bir kitaptır. Mukaddime isimli kitapta İbn Haldun diyor ki. Baskı, dayatma, kızgınlık, hırçınlık atmosferinde olan bir toplum Beş tane tehlikeyi huy edinirler diyor Bunlardan bir tanesi korku üzere yaşamak Baskıcı annenin, baskıcı babanın çocuğunu bekleyen birinin tehlike Çocuk hep korku üzere yaşar Korku üzere yaşamak Ben bir hafta evvel Afrika'daydım Sudan taraflarındaydım o harflerde korku üzerine yaşayan o çocuklar orada gördüm ben arkadaşlar. Tarifi mümkün değil. Sessiz olun. Baskı ve dayatma mantığını aile hayatından silin. İkna etme, aklını vardırma, adil olma ve gerekçelerini ortaya koyma Özeline haiz ve sahip olan bir karı koca, bir anne baba çocuklar için ciddi bir mürebbi ve mürebbiyedir. Korku üzere yaşamaya çalışılır. İki yüzlülük. Baskı ve dayatma altında yaşayan bir toplum veya aile fertleri 200 olur. Halbuki o çocuğun yalan bilmez, gıybet bilmez, dedikodu bilmez, iki yüzlülük bilmez. Çocuk dağıtıyor. Pırıl pırıl. Turfanda. Peki bu çocuklar zamanla nereden örer bu kötülükleri? İkincisi iki yüzlü. Çok düşünüyorum Hazreti Mevla'na... Konya'da yaşamış. Bundan 700-800 senevvel söz söylemiş. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Nasıl bir toplumun alışverişini, hayat tarzını görmüş ki? Mevlana böyle bir ifade kullanıyor. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Bir anne, bir baba, çocuğuna olduğu gibi görünmeli, göründüğü gibi olmalıdır ki o çocuk 200 olmasın. Yok baskılırsa, Dayatma çocuğunu bekleyen ikinci huy, yani hiçbir tıp uzmanının tedavi edemeyeceği bir hastalıktır bunlar çünkü. İki yüz Allah göstermesin. Üç, yalan konuşmak. Baskı ve dayatma altında büyütülmüş olan çocuklar yalan konuşmaya alışırlar. En büyük tehlikelerden bir tanesi de yalan konuşmaktır. Hayatı yalana dolana girer. Her şeyinde yalan konusunu bulmak, görmek mümkündür. Dördüncüsü, baskı ve dayatma altında yaşayan çocuklarımızı bekleyen veya toplum bekleyen tehlikelerin dördüncüsü, sorumsuz olarak yaşam isteği belirir. Anne babasından baskı dayatma atmosferinde yaşayan çocuğu bekleyen dördün tehlike, sorumsuz olarak yaşama isteğidir. Ve son beşinci tehlike ise menfaatçılık. O çocuk menfaatçı olur. İşte aile mektebi, Babaya ve anneye Aile atmosferi içerisinde O 80 metrekarelik 100 metrekarelik ev ortamını Öyle bir vizyon olarak Öyle bir adres olarak Ortaya koyuyor ki Biz o yaşamış olduğumuz Evleri bugün tanıyamıyoruz Evlerimizde balkonu var Güney'e bakar mutfağa geniş işte Rafı var dolap var gibi Mekanik bir takım bilgilerle evi tanıyoruz Biz Allah bu evleri Nasıl Kur'an'da Anlatıyor. Bu evlerden Allah'ın beklentisine, Peygamber Efendimizin ve ashabının o yaşamış olduğu o dönemin o evlerindeki dönen 24 saatlik sirkülasyon nasıl idi? Günümüz insanının o villalardan gece konusuna varıncaya kadar yapmış olan evlerdeki geçen 24 saatini çıkarsak da yan yana getirsek, yüzleştirsek. Peygamber evinin iç dizaynı Ahlak olarak, edeb olarak, fedakarlık olarak, vefakarlık olarak... ...ve günümüz insanın, çağdaş insanının ev düzenli dizaynı. Bir yüzleştirin bakayım, benzeyen ve benzemeyen ne kadar yönden görebileceğiz. Bundan dolayı aile hayatı, aile mektebi, aile okulu... ...bütün bunları yaşamış olduğumuz dünyanın, devrin şartlarını hesaba katmıştır. Bugün baba, bilgi sayarı açıp kapatmaktan acizken... Oğlu internetle, google'larla girmediği program kalmıyor Baba nerede? Çocuk nerede şimdi? Arada o kadar mesafe oluyor ki artık Bir anne Anne kültürlü kimliğe kavuşuyor aile mektebinde Ama kızı tahsilli Üniversite okuyan bir öğrenciye Onu dünya getiren bir annenin Annelik yapması neyle mümkün? İlimle mümkün biz buna diyoruz? Olabilir ilkokul mezunu, ortayı terk olabilir, liseyi bitirmişsin, okuyamamışsın, komplekse girme, aşağı duygusuna girme. Kültürlü anne hayata hakim olur. Kültürlü annenin tahsilli kız arasında hiç problem çıkmaz. Ama şimdi anne de kültür olmayınca kızının kendisine göre doğal yaşam tarzını engelleyici faktörler ortaya Bu Buyurgan bir annedir. Korkutucu bir annedir, duygusallığı öne çıkan bir annedir. En son ney olarak ko koz olarak kullanır? Sütünü devreye kur. Şunu Şimdi yaparsan sütümü haram ederim. Bu bir acizliktir. Kendi sulbinden gelen bir çocuğuna hakim olmayı fiziki güç değil de manevi güç ile, kültür gücüyle, edep gücüyle, sevgi gücüyle, saygı gücüyle yapmıyorsan geri yakalan nedir? Fiziki güçtür. E fiziki güçle neye kadar varabilirsiniz? Bugün Avrupa'ya gittiği zaman Belli bir yaştan sunan Çocuğa bir tokat vurursun Soluğu karakolda arasın Çocuk bir eve Baba başka kendi evine dönüverir Böyle bir dünya mı istiyoruz biz Halbuki çocuklarımız bizi ihtiyarladığımız dönemlerde Bizi huzur evlerine değil Kendi şefkat kucağında ihtiyarlığımızı, ihtiyarlığımızı geçirmemizi Beklemek doğal hakkımız değil midir bize Bunu yapmak için de Anne ve babaların aile mektebine katılarak Kültür sahibi olmaları gerekir Kültür, inanıyorum ki tahsilli toplumu aralarındaki boşluğu kapatacak ve tahsil ile kültür adeta birbirlerine sarmaş olacaktır. Bundan dolayı da biz baskı ve dayatma altında olan bir cemiyette, bir ailede acı neticenin yaşanmaması için elimizden gelen güç nispetinde konuyu bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Siz şimdi gerekçe olarak bir başka Konuyla buluşturmak ve tanıştırmak istiyorum Bu da Hani çocuklarımızın Ortaokul sıralarında Liselerde okuduğu zaman Enler kitabı vardır Enler Türkiye'nin en uzun nehri Türkiye'nin en büyük dağı Enlerimiz var ya Peygamber Efendimizin mübarek ağzından Enler 500'den fazla diyorlar En faziletlisi En hayırlısı En önemlisi nedir? İşte Aile Mektebi'nin birincisi olarak el almış olduğumuz gerekçelerin en önemli noktaları bir tanesi bu. Enlerimizi iyi kavramalıyız. Aile Mektebi, enlerden kaynaklanmış olan bir programı üstlenmiş, bunu sürdürmeye çalışıyor. Bunu yapmak için de kıymetli kardeşlerim, sizleri böyle ikna edeydi. Yani sizlerin ikna etme gücünü hesaba katarak bunları yapmaya çalışıyor. Sonra. Ricayla Menfaat gibi Veyahut da rica gibi şeyler değil Siz kendiniz karar verin Aile mektebine ihtiyaç duyup duymadığınızı Kendi aileniz kendi vicdanınız Devreye koymuş olsun Şimdi peygamberimize biri gelmiş Diyor ki Ya Allah Allah indinde En hayırlı amel nedir Bak, Değil mi merak etmiş Peygamberimiz Adama şöyle bakıyor Sızıyor Diyor ki, Allah indinde en hayırlı amel Allah'ına cihad etmektir diyor. Gidiyor. Bir başka zaman bir başka sahabi geliyor. Diyor ki, yar Resulallah Allah indinde Allah yanında en kıymetli amel nedir? Efendimiz onu şöyle süzüyor. Diyor ki ona, Allah indinde en hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır diyor. O da gidiyor. Bir başka zaman bir başka insan geliyor. Aynı soruyu aynı şekilde soruyor. Diyor ki Ya eyül amel afval Allah'ın de en hayırlı amel nedir? Efendimiz onu da süzüyor. Diyor ki Allah'ın de en hayırlı amel Anne babaya iyiliktir. Bir tek soru var ortada. Allah'ın de en hayırlı amel değil mi? Ama üç tane farklı cevap var. Düşün, şimdi düşünüyor yani. Anladım. Düşüneceğim, kendime mal edeceğim, özümseyeceğim ki problem olmaktan çıksın. Düşünüyorum. Birinci soruyu soran insan galiba cihatla hareketle biraz zayıf bir kimliğe kavuşmuş. Yani cihat aşkı ölmüş veya azalmış bir özelliğe sahip ki peygamberim. Senin hayatında en fazilet amel senin için Allah'ını cihaz etmektir diyor İkinci soruyu soran şahıs aynı soruyu soruyor ama Onunla günlük kılmış olduğu namazlarda galiba problem var Vakne kılmıyor namazı biraz geciktiriyor Ki Allah Resulü onun için ne diyor Senin en hayırlı amel vakne namaz kılmaktır Üçüncü soruyu soran kimseye bakıyorsunuz da anne babasıyla problemleri var. İtaatta, ihsanda, iyilikte ki Efendimiz onunla şöyle hayat tarzına, mucize dürbününe bakıyor. E diyor ki senin için Allah'ın en hayırlı amel olan nedir? Nedir? Anne babaya iyilik ve ihsanda bulunmaktır. Bu hadis 1400 yıllık İslam tarihinde her devrin insanının ihtiyacını gidermiş olan bir hadistir. Namaz bir disiplini bir planı, bir programı ortaya koymak da anne babaya iyilik yapmayan insanın zaten değer iyilik yapacak bir özellik kalmış demektir. Kendisi dünyaya getirmeye sebep olan bir anne babaya iyilik yapmayan adamın ne beklenebilir ki? Yani makro planda entelektüel boyut olarak geniş manalı olarak haciz aldığımız zaman karşımıza bu çıkıyor. Özel olarak baktığımız zaman namazında, anne babasında cihazına problemli olan üç kişiye cevap vermiş. Ama o üç kişinin üzerinden Peygamberimiz kıyamet kupuncaya kadar gelecek. Tüm insanlığa ve ümmete üç önemli noktaya dikkat etmiştir. Anne babaya iyilik yapmak demek, tüm insanlığa iyilik yapmak demektir. Vaktine namaz kılmak demek planlı olmaktır. Programlı olmaktır, sistemli olmaktır. Ne, nerede, nasıl olacak bunu kavramak ve anlamaktan geçer. Öbürü ise bilinç ve şuur olarak olaya bakmak lazım. Bilinçli bir anne, bilinçli bir baba, bilinçli bir Müslüman, şuurlu bir insan fabrikasında fabrikatör olarak, işçi olarak, öğretmen olarak, mühendis olarak, doktor olarak, avukat olarak hangi meslekte olursa olsun o mesleğinin şuurunu, bilincini yakalamış olma özelliğiyle topluma en yararlı, en faydalı bir hale gelmiş olur. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bütün yer coğrafyasına irtibatımız olsa dahi Allah razı olsun. Bugün Konya'mızdan Acaya, Konya'mızdan ta Güney Afrika'ya, Madagaskar adalarından tutunuz, Çeçenistan'a Varıncıya kadar, Filistin'e Varıncıya kadar, Anadolu hanımızın kulağındaki küpesinden boyundaki yerdanlığına Varıncıya kadar altınlarımız, paralarımız, ayakkabılarımız, kumaşlıklarımız, gıda paketlerimiz gidiyor. Hamdolsun. Her şey güzel. Her şey yolunda. Her şey fedakarlık olarak gidiyor. İşte bu geniş bir açılımın içerisinde biz kendi yaşamış olduğumuz ülkede de bu ülkeye bir fedakarlık yapalım. Bu ülke halkına bir fedakarlık yapalım. Bir Alman atasözü var ya herkes kapısını önün temizlerse bütün şehir temiz olur. Diyorlar ya. Herkes Allah-u kendisine vermiş olduğu nimeti paylaşmak için seferber olsak, mühendislerimizin branşı farklı, doktorlar ayrı, uzmanlar ayrı, bu şekilde biz de bir eğitimci olarak bu ülke halkına faydalı olabileceğimiz, en son hizmetimiz ne olabilir dedik, en hayırlı, en önemli, en ihtiyaç duyulan bir hizmet ne olur dedik vicdanımıza, vicdanımızdan gelen size kulak vererek aile dedik. Aile dedik ve bir bunun, İlk adımını 1985 yılında attık. 2010 yılı bunu sistemleşmiş şeklidir. Şimdi Diyanet Başkanlığımız, Dinişleri Yüksek Kurulu, bütün valilere yazı yazarak adeta talimat veriyor. Bulmuş olduğunuz beldede, sivil toplumlarla destek temasına geçerek, aile konuslarına seminerler düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bütün... Çocuk verilerine bir ricada bulunuyor Okullardaki şiddet olaylarını Önlemenin tek yolu Aileden geçer diyor Yani okul önlerindeki kantinlerin Her birine polis dikmek Kantinlerden neler satıldığının taktımı çok zor okulda şiddet olayları nasıl önlenecek Elinde bıçak Haber olmayan öğretmenini bıçaklıyor öğrenci Öğrenci öğrenci arkadaşını bıçaklıyor kız yüzünden Arkadaş yüzünden bütün bunları önlemenin tek bir formülü vardır diyor. Devlet diyor bunu. O da nereden geçiyor? Aileden geçiyor. Siz aileyi düzelttiğiniz zaman aslında tüm ülkeyi düzeltiyorsunuz. Ailenin yüzünü güldürmeden devletin yüzünü güldüremezsiniz. Ailenin ihtiyacını vermeden ülkenin ihtiyacını veremezsiniz. Aile tüm devletlerin, ulusların, milletlerin çekirdeğidir, altyapısıdır. Bundan dolayı da biz en... Faziletli, en hayırlı, en ihtiyaç giderici olan şeyin aile olduğunu kabul ettik. Ve bu, bu programları bu gerekçenin üzerine bina atmış olduk. 2003-2004 miladi yılında devlet istatistik enstitüsünde söylemiş olduğu rakamsal boyutu düşünebiliyor musunuz? Bir yıl içerisinde 94.600 kişi boşandı diyorlar. 94.600 kişinin boşalmış olduğu bir ülkede yaşıyoruz artık. Bunu önlemek için elimizden gelen neyse herkes bunu yapmak mecburiyetindedir. Biz de bunu inşallah bu çerçeve içerisinde düşünüyor. Bu çerçeve içerisinde yapmak çalışıyoruz. Umarım ki bu program hem sizler için hem ülke halkımız için hem insanlık için hayırlara vesile olur. Aile mektebinin Gerekçeye dayanan bir başka konusuna geldim. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Teneffüste bir hanım kardeşimize bir esprili soru sordum. Programı nasıl buldunuz dedim. Bana dedi ki, hiç böyle tahmin etmiyordum dedi. Yani bir klasik, öteden beri babadan anadan duymuş olduğumuz bir aile bağlantılı konular vardır biliyorsunuz. Kitaplarda, dergilerde, ilma kitaplarında. Ben de kendisine dedim ki böyle çağın, yaşamış olduğumuz dünyanın, Yergüze coğrafyasındaki dönen bir hayat var Bu hayatı hesaba katmadan Dünyayı tanımadan Dünya nereye gidiyor Bunu fehmetmeden kavramadan Siz toplumsal <gülüyor> hizmetleri Toplumsal eğitim programlarını Böyle Kitaplara bakarak Falana bakarak değil Görerek Yaşayarak Fehmederek ancak yapabilirsiniz Bu program Aile mektebidir ama dersin başında söylemiş olduğum gibi Hayatın bütün bölümlerle Deniltili ve irtibatlı olan bir özelliğe sahiptir Gün gelecek biz diyecek ki Kardeşim Bakınız Peygamber Efendimiz Hayvancılara şu talimat veriyor Uzayan tırnaklarınızı kesin Hayvanları sağarken Göğüslerini incitmeyin diyor. Bir peygamber ki koyununu sahan Bir köylü hanımefendi kardeşimizin Tırnağının kesilmesini Tavsiye ediyor ki Hayvanın göğsünü acıtmayın Çocuğunun kulağını çekerken bir, ya eğitim niyetiyle, onu terbiye etmek niyetiyle çekersen, o senin doğal bir öğretmenlik hakkındır. Yok, bir bardağını çanağını kırdığından dolayı sinirsel yapını sakinleştirmek için kulağını çekiyorsan haram işlemiş olursun. Bir kimsenin, bir öğretmenin, öğrencisine eğitim amaçlı bir şeyler yapması caizdir. Ama sinirini sakinleştirmek için dövmek yasak vurmak daha yasaktır. Bakınız bunlara varıncaya kadar gün gelecek bu örnekleri hayatımızın bütün bölümlerine ne yapacağız yaymaya çalışacağız. İşte bunun önlemenin gerekçelerinden, aile mektebinin de olmazsa olmadan bir tanesi de bir insanın normal, temel ihtiyaçlarını tespit etmek. Temel ihtiyaçlarını Osmanlı 600 küsüz sene içerisinde 25 milyon kilometre karelik alanda, bugün üzerinde 41 devletin yaşamış olduğu geniş coğrafyada, kendi dönemindeki, kendi devrindeki insanların ihtiyaçlarını nasıl tespit etmiş, nasıl karşılamış, biz bunu da tespit ettik. Arşivlere indik. Yeryüzü coğrafyasında Osmanlı kadar uzun ömürlü başka bir devlet olamadı. Roma falan değil, bir tek Osmanlı var arkadaşlar. İstersen araştır. 600 küsür sene ayakta durmuştu. için Ve Osmanlı bu 600 yıllık ayakta kalmasında yönetiminin sorumluluğunda bulunmuş olduğu toplumunun ihtiyacını tespit etmiş. Dört temel ihtiyacı bir toplumda bulmuş. İhtiyaçlarını hisselemiş. Bir, zihni ihtiyaç. Bir toplumun beyin ihtiyacını, zihin ihtiyacını gidermek mecburiyetindesiniz. Beyninizin frekansına uygun bir bilgiyle, belgeyle, ilimle beslemezseniz sıkıntı büyük olur. Bakıyorsunuz ikinci ihtiyaç olarak bedeni ihtiyacını devreye koymuş. Zihni ihtiyaçtan sonra ikinci ihtiyaç nedir? Bedeni bir ihtiyaçtır. Sonra dünyevi ihtiyaç. Çünkü biz dünyada yaşıyoruz. En sonunda ruhi manevi ihtiyacını gündeme getirmiş. Dört temel ihtiyacını tespit etmiş olan koskoca bir devlet, sonra bu ihtiyaçları biz herkes konuşsa ama ihtiyaçlar pek söylenmez. Herkes tenkid eder, çözüm ortaya koyan yok. Tenkid etme kolay. Peki bu tenkidin çözümü ne? Buna pek kimse yaklaşmıyor. Size i̇şte tavsiye: aile hayatınızda tenkit edeceğiniz bölümler varsa mutlaka çözüm olsun. Tenkit edip noktalamayın. Tenkit bir virgüldür. Tenkidi yaparsınız. Sonra bunun düzeltilmesini, sırata kavuşmasını karşılık konuşarak ortaya koyuyorsunuz. Biz temel ihtiyaçlarını tespit edilmiş olan bu konuların, şimdi bakalım nasıl gidermişler, bunun ihtiyaçlarını bunu göreceğiz. Zihni ihtiyacın giderilmesi için kendi dönemine ait olan medresi açılmış fizik, kimya, astronomi, tefsir, hadis, Kur'an ne kadar günümüzde pozitif bilimler diyorsunuz, müspet ilim diyorsunuz. Ne var ne yok hep sourceType olmuştur. Biz bugün aile mektebinin evini kendisine tarif edeceğiz. Senin evin Allah kitabında okul. Mektep, dershane. Allah böyle bakıyor seninle. Peki sen evini nasıl kullanıyorsun? Düşünüyorsunuz. Çocuğunun, oğlunun, kızının, torununun Beyin ihtiyacını Zihni ihtiyacını gidermek için gayretinle Çocuğuna oyuncak alıyorsunuz Çocuğunun yaşına göre takip ettiğin kitaplar var mı? 7 yaşında kullanacak bir oyuncağı 3 yaşındaki çocuğa verdiğin zaman Bu da sorumluluk getirir İstahftır bu 3 yaşındaki çocuğun kullanacağı oyuncakla 7 yaşına gelen çocuğun oynayacağı oyuncağı Şuurlu anne baba takip ve takip eder Gerek yüzü çocuklar için özel bir kitaplık yapar, görsel yayınlarını ağır olmuş olduğu dokümanları ortaya koymuş olur. Çocukluk için özel bir zaman tahsis etmiş olur. Japon bilim adamları annenin değil, kadının değil annenin pedikojik olarak çocuğuna karşı eğitim gücünü tespit etmişler. Düşünebiliyor biliyor musunuz? Bir anne dünya semürgeci odakları hep kadını semürür. Anneyi sevmek çok zordur Bundan dolayı bu sömür odakları Annenin hep çocuksuz kalması isterler Çocuksuz olan Kadın anne olmamıştır Çünkü sömürmek kolaydır Kadını sevmek kolay Anneyi sevmek çok zordur Kadın kal ama Anne olma mantığı işlemektir Şu yer gibi coğrafyasında Şimdi diyorlar ki Bir annenin çocuğuna Merhameti Sevgisi, muhabbeti Fedakarlığı, vefakarlığı, eğitim gücü, terbiye gücü, edep gücü, takva gücünü üstte yırdığınız zaman yüz öğretmen gücündedir Bu Araştırmacıların getirmiş olduğu netice bu Şimdi buradan diyoruz ki Anneler Çocuklarınızı göndermiş olduğunuz okulda Okulun sınıfındaki çocuklara bir bakın Kaç öğrenci var orada? 40-50 tane öğrenci vardır. Devlet okullarında 40 öğrenciden aşağı pek bulunmaz. 40 öğrenciye bir tane öğretmen, 40 dakika. Öğrenciye bir dakika zor ayırabiliyor. Sen ise iki tane çocuğuna 100 öğretmen gücündesin. 100 de babaya diyelim, etti 200. Bir ailede 80-90 metrekarelik bir ev ortamında 200 öğretmen gücü, kuvveti var demektir şimdi. Nasıl oluyor ki Anne babanın ortak programları Diyalogları, iletişimle irtibatları, Ortak dünyaları 3 tane 4 tane çocuğu Kendisi için, ailesi için, ülkesi için Milleti için hayırlı bir hali Sokmaya müsait olmuyor Demek ki siz içinde bulunduğunuz hazinenin Farkında değilsiniz Bizde bu kadar Bunlar afak, ütopik mevzular Değildik ki, ispat edilmiş, tespit edilmiştir Beyin gücünü Zihinsel gücün karşılanması için elim bilim şarttır Hem gazetenin makalesini okuyun Hem haberden istifade edin Hem de eliniz şöyle bir uzansın Allah'ın kitabını alarak okuyun Rabbim En çok Kur'an'ında meşgul olduğum Ben aşık olduğum bir Yasin suresi var Yasin suresini sen okuyorsun Hiç Yasin suresi sana konuştuğunu duydun mu? 15 yıldır Yasin suresini okuyan bir anne veya bir baba merak edip de Rabbim bu indirdiği Yasin suresinde bana ne diyor? Bana hangi görevler veriyor? Beni hangi konulardan dolayı uyarıyor? Hangi konuları bana yasaklıyor? Bu Yasin suresinin bana yüklediği misyon nedir? Vazife nedir? Aile bunun farkına vardır diyor. Ödevler veriyor. Ev ödevleri veriyor. Anne babanın beraber yapacağı ev ödevlerini veriyor. Anne müstakil ev ödev veriyor. Bu ev ödevleri karı koca hayatının hem dünyasını hem ahiretini, hem fabrikadaki kocasının iş hacminin hem dershanedeki okulundaki öğrencisinin ders başarısına müsbet yönden etki yapıyor. Çok aile mektebine katılanlarla bizim böyle bir de mülakatımız vardır. Yazılı sözlü mülakat. Yazılı mülakatta soruyoruz. Çocuklarınızın başarı oranı nedir? Cevap Aile mektebine katılmadığımız dönemlerde Çocuğumuz tembeldi Aile mektebine katıldık Çocuğumuz tembelliğini bıraktı ve başarıya gitti Niçin? Çocuk Okuldan eve geldiğinde Annesini ya mutfakta görür Babasını gazete okurken görür Veya televizyon izlerken görür Ne zamanki çocuk Okuldan eve döndüğünde Annesinin elinde kitap Babasının elinde mecmua kitap gördüğü, gördüğünde Psikolojikmen etkileniyor 30 yaşında 40 yaşında olan babam Annemle kitap açmışlar mütalaa ediyorlar diyor Ders çalışıyorlar adeta O çocuğun minnacık gönül dünyasında Annesi ve babası büyük bir öğrenci Yaş itibariyle o Çocuğu o kadar etkiliyor ki Tembel olan çocuk Annesinin bu güzel fotoğrafına, babasının bu güzel misyonuna bakıyor ve başarılı etmiş Bunlar kanıtlanmış, ispatlamış olan konular değerli arkadaşlar. Bakın lan, aile mektebinin gerekçelerinin bu bölümünde zihni ihtiyaç çok önemlidir. Bedeni ihtiyaç sosyallaşmaktır. Sosyallaşmak ihtiyacını gidiyor. Aile mektebinin manevra alanları. Biraz evvel demiştim. Bahçelerimiz var, parklarımız var, toplu konutlar, toplu tarışlar. Toplu getmeler Bütün bu toplu toplu toplu konulara karşı Bütün toplu bilgilerimiz nedir? İnsanın sosyallaşması lazım Taklitten kurtulmanın yolu Manevra alanımızı genişletmek için Taklitten kurtarıyorsak hakkımızı bilelim Kur'an-ı Kerim'de helallar haramlardan fazladır Ama biz helalları doğru bir ortaya koyamayınca Yasaklara korsan yaklaşım başlamış oldu Hakkımız neye sonuçlarını koymaya çalışalım? Bir anne baba çocuğunu alıp da bir parka gidiyor bugün. Çocuğuyla beraber gidiyor. Bunu giderken bunun kültürünü, bunun medeniyetini, bunun edebini onu ortaya koymaya çalışsın. Bizim hayatı karartmak değildir bunlar daha doğrusu. Bir insanın bedeni ihtiyacını karşılamanız lazım. Sosyallaşacak. Hanımefendinin olabilir, onun bir eliyle beraber çorba yapması, çamaşır yıkaması, bulaş yıkaması, ütü yapması bir onurdur. Aynı annenin, aynı annenin akşam okumuş olduğu gazetedeki şeyi efendisine sorarak işte Amerikan'ın Orta Doğu politikası nedir efendi? Sen ne diyorsun? Demir sürekli de doğal hakkıdır. Bakımdan bazı bilim adamları bir annenin iki tane evi vardır diyorlar. Birisi kendi doğduğu, büyüdüğü, yaşamış olduğu, istirahat etmiş olduğu 80-90 metrekarelik evdir. İkinci evi Dünyadır diyorlar. Yeryüzünün tamamıdır. Anne, Konya'nın veya Kütahya'nın bir mahallesin bir evinde oturur. Fakat gönül dünyası, beyin dünyası o kadar geniştir ki Rusya'da ne oluyor? Amerika'da ne oluyor? Ortadoğuda hani politika ortaya konmaya çalışılıyor. Bunu takip etmek ister. İşte bedeni ihtiyacını aile mektebi bu bilgi donamıyla vermeye çalışıyorum. Dünyevi ihtiyaç. Dünyevi ihtiyaç İki ihtiyaç demektir. Anatomik dünyamızın elbette doyma ihtiyacı var. Mutfak kültürünü gündeme getiriyoruz. Kıymetli kardeşlerim, buradan çok açık konuşuyorum. Ve diyorum ki, İstanbul'daki bilim adamlarının bir açıklamasını getiriyorum size. Günümüzde hastaların yüzde doksan hastalanma sebebi yemek yemeden yüzde beşi Allah'tan gelir diyorlar. Sebep olarak hepsi Allah'tandır. Ama sebep olarak bunun altında yatan nedir? Yüzde doksan beş sebep yemek yemenin usul hatası. Yanlış yemek uygulamasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Ben 1970 yılına Konya'ya geldim. Hastane sayısı bir elin parmakları kadar azdı. Her taraf hastane, her taraf polikliniklerin geçilmiyor. Bir günde sadece Konya'mızdaki özel hastanelerle, devlet hastane, poliklinlere bakın. Müraciden hastane sayısı 40-50 binden aşağı düşmüyor. 40-50 binden aşağı düşmüyor. Şimdi dünyevi ihtiyaç demiş olduğumuz bedensel dünyamızın ihtiyaçlarını karşılamak amatörce olmasın, basma kalıp olmasın, ben böyle istiyorum demesin. Vücudumuzun bizim üzerimize hakkı vardır. Evin hanımına mutfak kültürünü, buzdolabı kültürünü, evin erkeğine harcama kültürünü takdim ediyorsunuz. İhtiyacını ortaya veriyorsunuz. Sabahleyin yatağından uyanmış olan bir insanın beyin mekanizmasını 500 bin istekle dünyayken. 500 bin istekte depolanmıştır. İşte bu isteklerin hangisi ihtiyaçtır? Hangisi ihtiyaç değildir? Bunu bilinçle, şuurla, kültürle, bilgiyle ortaya, ortaya okuyabiliriz. Aile mektubu bunun için vardır. Yoksa al beni diyenden geçilmiyor. Gelsin reklamlar, ver falanlar. Çocuklarımız akşam reklamına bakıyor. Sabahleyin babasının amış paralar ilk işi bakkal amcasına koşmak. Bu kadar bir piyonlaştık daha doğrusu Nerede bizim böyle kendi kişiliğimizi Kendi karakter yapımı temsil edecek Yiyecek içecek alacak şeylerimiz nereye gitti Bunları aile bir gündemine taşımaktadır Son olarak ruhu ve manevi ihtiyaç Yani gönül ihtiyacı Bunu gündeme getirdik Düşünebiliyor musunuz arabası var evi var Boğaz'a nazır denize nazır Trilyoner bir adam niye bu köprüsten kendisi atar? Bu idamlıkların için Kendi kesin niye idam ediyor Nice nice insanlar var Hayatı kararmış Onları madde mesut etmedi Para mesut etmedi Kadın mesut etmedi Hiçbir mesut etmiyor İnsanın gönül dünyasının ihtiyacını neyle karşılayacaksınız Bizi dünya getiren Allah'tır Yaratan Allah'tır Bizim bedenimizi topraktan yarattı Bu bedenimizi canlandırması Ruhunla üfürdü bize de Allah'ın üfürmüş olduğu bir ruh mevcuttur Bu ruhun gıdası nedir arkadaşlar bu ruhun gıdası su değildir, ekmek değildir. Bu ruhun sahibi olan Allah'tır. Allah'la bu ruhu nasıl besleyeceğiz? Aile Mektebi onu gündeme getiriyor. Yani bizi çağların ötesinde değil, çağın içerisinde, çağın içerisinde hem de topluma önder olarak, lider olarak rehber ortaya koymak için vardır. İşte Aile Mektebi'nin oluşmasının gerekçelerinden bir tanesi de buydu. Geriye kalan bölümleri oldukça uzun. Biz önce... İkna ederiz Özgür düşüncelerine pranga vurmayız Bizim ikna odalarımız baskıda baskıyla tanışmamıştır Bizim ikna odalarımızda kişilik kaybı olmaz Bizim ikna odalarımızda özgürlük vardır Çünkü Allah bile der ki buyurur ki Kur'an'da Dileyen imanisin Dileyen imkarisin Sen niçin açıksın Sen niçin kapalısın sen için busun demez. Onu sana sadece ikna eder, izah eder. Sana hemen şafel yu'min, femen şafel yok. Dilenenin sun, dilenen inkar. Netice üzerine katlanmak tabi i düşer. Allah böyle derken illa tek tip elbise gibi tek tip düşünce, tek tip hayata bakma gibi bir anlayış aile mektebinin babalarına ve hanımlarına Öyle bir formülde Öyle bir formatta Öyle bir düzeyde Öyle bir seviyede takdim ediliyor ki Merhametli ve adaletli Sevecen Ve fedakar Ve vefakar Öyle bir hayat düzeni kuruyor ki Hanım kardeşim Senin evlenmiş olduğun kocana Ayakkabısını tutmandan Çorabını yıkamana Sofrasına bir tas koy çorba koymaktan Mümkünse pardiyosun ceketini tutmasına varıncıya kadar yapmış olduğun her şey ne biliyor musunuz? Hıtmete zavacak sadaka. Kocanı yapmış olduğun her türlü hizmet sadakadır diyor Peygamberimiz. Hiç boşluk yok sizin hayatınızda. Projeksiyonu erkeklere düşüren, dönüştüren sevgili Peygamberimiz bu sefer de bizlere dönemiş ev içi harcamalarının tamamı sadakadır diyor Peygamberimiz. Düşünebiliyor musunuz? Başka denecek, burada bir şey yoktur. İşte bütün bunları sizin özgür düşüncelerinize, vicdanını takdim etmiş oldum. İnşallah Aile Mektebi'nin ilerleyen bölümlerindeki derslerimizi bu altyapıyı güçlendirecek ve devam edecek şekilde sokarak